Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz dualar ne zaman nasıl kabul olunur? Her zaman tabii dua edilir. Fakat dualara da bir kabul olduğu zaman bir de hal meselesi var. O zaman dualar inşallah daha önce kabul olunur. Mevlam emre diyor, kullarım dua edin. Kabul edeyim buyuruyor. Mümin ayet 60'ta ve Rabbik U'ni es-secib lekum buyuruyor. Vekal Rabbik Rabbimiz buyuruyor Udu'uni Kullarım dua ediniz bana. Burada emir bu tabi. İlahi emir bu. kulların dua ediniz. Bunun karşılığı şu cetası mükafatı da. Esticib löküm duanızı kabul ederim Mevla buyuruyor. Dua buradaki emir emri ibahi Yani her zaman kişiye dua etmek farz değil. Ama kulara bizler dua etmeye gerçekten muhtaçız Muhtemelen Efendim. Duanın nasıl olması Allah katında daha makbuldür. A'rıf suresi ayet 55'te Rabbimiz buyuruyor. Udru rabbeküm Rabbinize dua edin. Dua yalvarmak anlamına geliyor. Rabbiniz'e dua ediniz, yani yalvarınız. Telarruan ve huf yeten. İki hal burada. Hal bunlar. Yani ne olduğunuz halde deniyor buna İlmi Arapçada. Biri telarruan. Telarru gayet yalvararak böyle. Yalvararak allah Teala'ya. Yani haşa yani istersen kabul et gibi değil. Yalvara duya etmek ve hufiyeten ve gizli olarak da bağırıp çağırmadan da. İnnehu Allah-u Teala Mevlamız La yuhibbil mu'tedin Allah-u Teala duada hadd aşanları sevmiyor, sevmem. Yani bir insan dua derken çok bağırıp çağırırsa, uzatırsa fazla, fazla bir şöyle güzel cümle Kuran falan derse Allah bunu sevmiyor bak. Inde İndehü la yuhibbul mu'tidin. Allah bunları sevmiyor. Demek ki duada ne gerek? Duada ihlas, samimiyet, az kelimelerle özlü dua etmek. Böyle. Elden geldiği kadar fazla bağırıp şaramadan biz Allah-u Teala'ya dua etmek. Neden? E, Rabbim bizi görüyor, duyuyor muhtemelen. Bağırmaya, çarmaya gerek yok. Kebuk seferinin dönüşünde bazı sahabeler yüksek çıkınca çıkıyorsa tekbir aldılar. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Ama biraz sesli bağırdılar tekbir alırken de. Peygamber de onlara da dedi ki kendinize geliniz. Siz kime bağırıyorsunuz bu şekilde? Böyle? Yani Allah'a haşa duymuyor mu görmüyor muhtemelen Bu şekilde Demek ki fazla bağırıp çağırmadan ve ilaz samimi ve yalvararak böyle Mevla'ya dua etmek gerekiyor. Hadiseye geçireyim inşallah. Ebu Davud Tirmzi'de daşı, okuyacağım hadisleri. Buyur Hale-i Salaam Hazretleri eddua'ı hüveli ibadetü. Dua nedir? O dua ibadeti Mevla buyuruyor. Yani duada ibadettir. Hatta bu adı ı göre dua ibadetinde özüdür. Dua ibadettir. Nedir ibadet? İbadet, ubudiyet, kulluk. Allah Teala Mevlamıza kalben bedenen tam teslimiyet demektir ibadette. Namazda, oruç, her şeyde Allah teslimiyettir. Fakat bizler namazı olsun, diğer ibadet olsun, Allah sana tam teslim olamıyor muhtemelen kardeş. Her ne kadar bedenimiz teslim oluyor Mevla'ya. yani O anda namazda bedenimiz dünyayı tehlike ediyor. El bağlıyor, kıbleye dönüyor ama akıl durmadan çalışıyor ama ya. Beyinde programı beyin dünya işleri var. Beyin durmadan dünyaya çalışıyor. Gün önce çok şeyle geçebiliyor. Fakat duada nedir? E zaten dua anlamı şu, dua anlamı, kul aciz kalacak. Kul, aciz kalacak Mesela bir insan, sağlıklı bir insan, e sıhhatlı bir insan, elinde otururken, susadı. Su içmese gerekiyor. Ne yapar? Kendi kalkar, bardağın dolusu içer. Ama hasta bir insan, yatalak bir insan, feşli bir insan, yattığı yerde susadı ciğeri sus ve yandı. Ama kalkamıyor. Yanda kimse yok. Ne yapar zamanlar? İşte Allah dua eder. Ya Rabbi ne olur bana birini gönder bana su versin. Demek ne diyor dua? Kul azini biliyor. Artık kulun gücü tükendi bir torada. Bunu kim yapabilir? Ancak Allah yapabilir. Yani gerçekten dua, ibadetin bakanının anlamı bu duala. Yine adı şeyleri okuyorum. Tirmizi'den Gül dua Adretleri eddua Dua ibadetin muhu muh öz anlamına geliyor. Hülası. Aslında muh ilik. Kemik iliğine de muh denir. Kemik iliğine. Peygamber Aleyhisselam Adretleri bize bakınız böyle buyurdu. Dua, ibadet-i yani kemik iliği gibi özü. Nedir kemik iliği muhteremler? Ee, kan imalatinden tek organımız kemik ilikleri. Eğer kemik ilik çalışmazsa insan kansı ölü bir de insanlardır. Bir bebek, daha doğrusu dünyaya gelmeyen bir cenin yani fetüs, ana karındayken onla hayat verilince kan üretimi başlıyor. O yavrunun, ana karnındaki yavrunun karaciğeri, ciğeri, kemik kemikliği kan üretmeye başlar. Dünyaya geldiğinde sonra birkaç ay sonra dalak, kara ciğerli dalak kan üretmeni durdurur. Tek kemikliği buna devam eder. Ömür boyu. Kemikliği devam eder. Gerçi biraz mevzu konu şu an muhteremler. Yani baktığımız zamanlar Allah’ın kuvvetini bir telkin baktığımız zamanlar hiç fakan değil mutlaka fakın değiliz. Kimi ilayimiz kan üretiyor yani hücre üretiyor. Al yuvarlar ak yuvarlar bunları üretiyor bedenimiz. Normalde bir üretim bunun şeyi var kapasitesi var bunun bedeni. Fakat gerektiği hallerde üretim hemen altışa geçiyor. bakın Mesela bir insan hastalandı, halsiz kaldı. Ya kişi fazla kan kaybetti ya da insan oksijeni az olan bir yere kişi uzun zaman kalması gerekti. O zaman ne yapıyor? Kemikeli al yuvar kırmızı kan hücrelerinin üretimini çoğaltıyor. Otomizmin çoğaltıyor muhtemelen. Yine bedenimize mülkü büyüdüğü zamanlarda ak yuvarlarında üretimi hemen çoğaltıyor muhtemelen. Allah'ın kurduğu sistem aklen alakalı. Aklen böylece duayı, peygamber burada duayı деген buna benetiyor böylece. Dua ibadetin mokhû kemik iliği gibi yani kan üreten kan hayat can kanıtlar böylece Demek ki dua nedir? Dua da bizim canımızdır, hayatımızdır, ruhumuza dua mu Yani gerçekten e, dua kulluğa kulluğunu, haddini bildiren bir olay, dua meselesi. Kul aliz kalıyor. Mesela hastalanıyor, artık tıp teslim oluyor, bir şey yapamıyor. Kişinin başka bir derdi var, elemi var, kederi var, şusu busu var, kul bunalmış. Hangi kapıyı çalsa eline kimsenin bir şey gelmiyor. E mesela örneğin, kişi havada, uçakta. Uçakta kişi, bir hava koşulları değişti. Uçak tehlikeye girdi havada. Uçak artık düş, düşecek. Uçak havada. O anda kişi kimi yalvarır? Yani yerde Ulaşan Bakanı kişinin babası dayısı olsa o da geç fayda geçmez herhalde. Kuş havada, uçakta. Ayarı kesilmiş. Ne yapar artık şu arada? Allah'ım sen değil mi? Allah ne anlamaya geliyor bu? Yani allah Teala'nın her şeye gücü yeter. Her şeyi görüyor, biliyor. Her şunun elinin tasarrufında. Anlamadım. İşte imanın da özü bu. Kulun özü bu muhtemelen. Mesela deprem olduğu zamanlar. Kulun abinin muhtemelen. Deprem olduğu zamanlar. Kimse, alo beni kurtar demiyor kimseye. Ne yapıyor kulağında? La illallah diyor. Allah'ın allah yardım için <gülüyor> Ne anlama geliyor bu? demek ki deprem olurken de bu alem başvurucu değil. Yine Allah'ın yönetiminde onun denetiminde her şey emrin anlamına geliyor böyle. İşte tevhidin de gerçeği bu. imanın da özü bu. İbadet özü bu muhtemelen benze. Bunun için peygamberi bu Aleyhisselam Hazretleri eddua muhul ibadet hakkımız. Dua ibadetin özü ana damarı kemik iliği gibi, özü canı dua verecek. <gülüyor> Hadi bakalım yine inşallah hakimden. E dua silahıdır mümini. Peygamber burada böyle bir alsom adetleri dua müminin silahı silahı. Düşmanlarına karşı Düşman da insan olsun, cin olsun, afetler olsun ya da hayvanat olsun. Mesela yılan olsun, akrep olsun, başka bir zararlı hayvan olsun, ne olsun olsun nedir dua? Dua, dua müminin silahı. allah tam sığındı mı? Mesela Felak Suresi'nin Nas Suresi bakın. Felak Nas Suresi'nin kişideki Allah'a tam mı sığınıyor? Her şeyin Allah'a tarafından. Min şerime halak. Bakın. Min şerime halak. Halak. Masa burada meful anlamında, mahluk anlamında yer adılmış ne kadar varlık varsa onların şerrinden ama bakınız. Kur'an'daki Allah kanun şu özelliğe bakın şu usule bakın arkadaşlar. Velam diyor Min şerime halak ne kadar yer varlık varsa varlıklardan değil onların şerrinden onu bakmalıdır. Güneşin de şehrinden fırtınanın da şerrinden her şeyin Allah şerrini sığınır şekilde bahşiştir. Demek ki dua nedir? Dua müminlerin gerçekten silahı. Kul Allah tam böyle sığındı mı tam sığındı mı silahını kuşarmış oluyor. Ve imadü din ve dinin de direği dinin de direği ve nurus semavati vel erde ve gök yerinde nuru duadır. Allah-u Teala'nın çok şeyli bir ibadet duamıdır. Dua. Yani gerçekten kul ömreye gider. hacı gider. Kabe-i dönüp tavaf eder. Arafat'a vaffiye durur. Nasıl duramar bakar bak, bak, Tabi çayını demler, karını doyurur demler, meyvesini yer. Ondan sonra ayak biraz dua da eder. Tabi hacı özel fattır, İslam bir şartıdır. Ama duadaki özelliği özelliyi orada inlemiyor mu demek Yani dua başka bir şey mu Kul ne zaman daralır? Kul azini bilir. Elin bir şekemediğini bilir. Ancak bunu Allah bu şafa der. Allah sığınma. Bu için demek ki dua nedir? Yerlerin göklerinde nuru duadır. Yine hadis-i şefa Hüseyin Madretleri hadis-i şefa değil miyde? E-dua-ı rahme. Dua rahmetin anahtarı. Allah'ın rahmeti merhametinin de anahtarı da dua. Kişi dua ne yapıyor? Ram hazinesi açıyor böyle. Ram ile bir hazine. Kul dua ile dua anahtarı ile kişi hazineyi açmış oluyor. Bir de dua ile her türlü felaketler Önleniyor mu teren Tabi yani kader meselesinde e, kadere mübrem var, muhkem, kisin var. Allah ona öyle dilemiş, o değişmez haberci. Mesela e, Peygamber Aleyhisselam aziz terenin torunu, torunu kucağında ölü Peygamberimiz. Büyük kızı Zeynep'in çocuğu vardı Peygamberimizin. Kızı haber gönderdi peygamberimize, Bedir Emre'ye. Bağıma söyleyin, çocuğum çok ağır hasta, ölüm halinde, illaki babam gelsin buraya. Perilmi kızı Zeynep hasta deyip haber gönderiyor. Peygamber cevap gönder ona. Ona söyleyin, yani sabretsin isteyin. Allah veren al Rabb'imdir. Ben de dedim bir şey gelmez ya gelsem de. Kızı haber gönder tekrar. Babama söyleyin, illa ki gelsin babam. Gelsin. Peygamber kalktı oradan, birkaç esra beraber gittiler. Şu ufak çocuk, kucak çocuğu. Artık can çekişiyor muhtemelen. Çekişi muhtemelen. Peygamber aldı kucağına çocuğu. Torunu peygamber tabii. Peygamber toruna baktı. Can çekişiyor. Peygamber gözden yaş geldi. Acıyarak torunun orada. Ama elinden bir şey geliyor mu? Gelmiyor muhtemelen. Yazılmış böyle yazılmıştır. Bu kadere, kadere mübrem deniyor bunlara. Böyle. İşte filan okursa iyi olur. Filan duvarse iyi olur. Ya filan türbeye girsem şunu yapsan iyi olur. Kadere mübremse o olacak muhtemelen. Ama bunun dışında her şey kadere mübrem değil. Bir de kadere muallak var. Eğer böyle olmasa o zaman kullar gayet gevşer, her şeyi kulu boş verir, yani aptal denir böyle. Yani bütün bu alemdeki varlıklar da boş atılmış gibi olur. Bu kadar bitkiler var. E, havanın da faydası var, suların faydası var, bitkinin faydası var. Anlamsız gelir bunlar böylece. Bunun için kul ne yapacak? Kader ve bilemediği için kul tabi teşebbüste bulunacak ama ne yapacak? Tavdini insanlara hazır olacak bu. Şimdi gelin inşallah dua etmeye nasıl başlama gerekiyor dua ederken hemen padya duaya girilir mi? Hadis okur inşallah Ebu Davud Tirmizi'de de hadisleri bu şimdi maddetlerim İsa sallallahu aleyhi ve bir tahmid Rabbini sübhanı taala biriniz dua ettiği zaman yani biriniz Dua edeceğiniz zaman fel يَبْدَ başlasın. بِي تَحْمِدِ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَسْسَنَا عَلَيْهِ Önce Allah-u Teala'ya hamd-ü senayla başlasın. allah başlasın. Allah-u Teala'ya hamd-ü senayla elhamd-ü Rabbil alemin diye var. Demek ki ya Rabbi şunu ver değilmiş de kendine. Duaların kabul olmasının da bazı tabii usulleri geliyor ki. Önce allah Teala'ya bir Hamd-i Sena -i geliyor. Elhamdülillir Rabbil Alemin diye başlamak. Sümme yusalli alin nebiye. Ondan sonra da Peygamberimiz'e sabah şerifiyle Peygamberimize yani kul ne yapacak? Önce Elhamdül Rabbil Alemin ve seyir diye peygamberimize direği burada. Ondan sonra Allah-u Teala duada yalvarır. Bir maşaya dilediğini. Önce hamdü sena, teygamber sabah şerife bildiği kadar getirir. Ondan sonra kul duasını eder. Dua nasıl ne yapması gerekiyor? dua macubin anillahi hatta yusa'la Muhammed sallallahu ve sellem. Duadan sonra da bir kimse eğer peygamberimize savaşları getirilmezse o duada gene yerine ulaşamıyor. ulaşamıyor. Demek ki duadan önce Allah Elhamd elhamdülillah okumak gerekiyor. peygamberimize savaşları getirilmek gerekiyor. O sonra dua etmek gerekiyor. Yine sonunda bir salavat şerifiyle duayı tamammak gerekiyor. Şimdi görelim inşallah bir de zaman olarak, mekan olarak dualar ne zaman, nerelerde daha iyi kabul olunur. Önce şunu belirtilen muhteremler duanın kabul olması için önce helal lokma yemek gerekiyor. Bu helal lokma yemek gerekiyor önce. Bir kimse helal lokma yemese haram yiyorsa kişi o kişi ne kadar hangi de okusun duası kabul olmalıdır. Önce helal lokma yemek bak şafı vereceğim. Helal lokma yemek vereceğim. Bir gün birisinin hanımı hastalanmış. hanım hastalanmış. Diyor ki eşine kocasına ne olur diyor. Bana dua et. Allah bana şiva versin diyor. Bana dua et diyor. Diyor ki buna neşrinin kolası hanım diyor. Hemen sana dua edemeyeceğim şu anda diyor. İnşallah diyor. 40 gün sonra ben sana dua ederim diyor. Hanımına. Hanımın tabiına güceniyor. Bu demek ki ölmemi bekliyor diyor. Bana dua etmiyor diyor. Kadın da 40 günü o hastalığı çekiyor böyle. Yani acı, ızraplı hastalıkmış. Kadın 40 gün yatağında kıvranıyor, hastalığı çekiyor. Kovresi falan tabi dua etmiyor. 40 günden sonra geliyor yanına, elini kaldırıyor. Ya Rabbi sen bana mı şifa ver. Sen hayırlı kayyumsun Rabbim diyor. İsmi azam hürmetine Ya Rabbi, Beytullah hürmetine işte, Peygamber hürmetine hanıma şihaver diye böyle kısa ev dua ediyor. Hanım böyle bir sıvaz diyor. Kadın bakıyor, bir hafifleme oluyor kadın hemen anında böyle. Hafifleme oluyor kadında, o sancıra falan kesiliyor derken, kadın kısa zamanda ayağa kalkıyor. Sabah oluyor. İlk orasına, ayağa kalktan sonra, ilk orasına, eğer diyor, bak diyor, sen diyor, kırk önce bana dua edin diyor, o zaman iyi olacaktım ben diyor. Senin tam kırk gün diyor bana bu hastalığı çektirdin. Rızkı çektirdin sen bana diyor. Ben Allah'a sen daha hızlıyorum mahşede böyle diyor. Şimdi Kulesi gülüyor. Hanım diyor. Sen bana dua ettiğin zaman diyor düşünün diyor. Ben diye şüpheli bir hurma yemiştim. Bak muhtemelen. Ben diye şüpheli bir hurma yemiştim ben diyor. Hurma alırken diyor oğlum, Ölçekim hurma bir hurma yere düştü diyor. O ben benim ölçüyemden düştü zani aldırmayı ben diyor. anda ağzım attıyım dedim hurmaya böyle diyor. Sonra da aklıma geldi ki diyor. Acaba o hurma benim ölçüyemden hurma mıydı? Satıcı hurması mıydı? Satıcı bulamadım diyor. Helalaşayım diyor. İçinden diyor şüpheli bir hurma vardı diyor. O içindeyken diyor duam kabul olmazdı. Onu söyledim şey muhtemelen böyle. Şimdi bunun için günümüzden muhteremler tabi dualarımız kabul olmuyor diyoruz, elimizden tabi geldiği kadar, yani geldiği kadar helal lokma yemeye çalışalım, helal lokma yemeye çalışalım. Bunun için ne gerekiyor? Önce kazancın helal olması gerekiyor. Yani kazanç yollarının helal olması gerekiyor. Ve kazancımıza faiz girmemesi gerekiyor. Bir de yenen gıdaların da helal olması gerekiyor Ne kadar para kazan helal olsa, alıntı değil, alıntı değil, bir söz vardır böyle. Yani kul hakkıyla kazanacağı helal kazansa bile, ama aldığı mal, aldığı mal, yiyecek maddeleri, onlarda bir şüphe varsa, mesela hayvanlar da muhtemelenler, özellikle tavuk eti muhtemelenler, tavuk eti mesela. Ya makineyi kesiyor tavuğu. Makineyi kesiyor tavuğu. Böyle. Kim kesiyor ki hayvanı? İnsan kesecek. Hangi insan Müslüman olacak? Müslüman olacak. Müşrik kutperest olmayacak. Müslüman olacak. Sonra ne yapacak? Besmele çekecek. Hiç olmazsa Bismillah, Bismillah, Bismillah, yani Bismillah, Bismillah, Bismillah demesi gerekiyor. Böyle. Allah bir böyle diğer mesele kesiyor, bu demesi gerekiyor. Ya makineyi kesiyor, Tavuk kesiyor. Tabi insan kesmiyor. Bu ne oluyor? eti ne oluyor? E, murdar oluyor muhterem böyle. Leş gibi oluyor muhterem böyle. İslam'a göre, İslam fukukuna göre bu haram oluyor bir şekilde böylece. Yani bu ne gibi muhteremler? Gıdalarımız <gülüyor> dikkatimiz gerekiyor gıdalarımıza böyle. Nereden geliyor? Nasıl geliyor gıdalar? Bunları araştırmamız gerekiyor bunları. Efendim işte ne yapayım? Mecburuz. Nerede bulalım? aklım bu anda benim sahabelere geliyor bu Dediğimiz zaman bunu aklıma sahabelere geliyor. Mekke döneminde Mekke döneminde tam 3 yıl Mekke'de tam 3 yıl Müslümanlara abluka konuldu. Abluka kondu Müslümanlara. mi mükerremedi. Hiç kimse Müslümandan mal almadı. Ona mal satmadı. Bak böyle. İlk abluka yukarı Müslümanlara Ebu Ciyen'in tayfası Oradan başlayabilecek. Tam üç yıl Müslümanın parası var. Çok güzel aç, ekmeği alıyorlar, çarşeye gidiyor, parasını da burada alamıyor, vermiyorlar kimler? Banu satamıyor böylece. Neydi bunlar? Ot ot topladılar, ağaç kabuğunu kemirdiler. Artık işte böyle yabani meyveler, şunları bunlar artık... Bazen tabii bir de bir abla bilsin bunu yediler bunlar. Üç yıl yine dinden dönmeden mutfağında, harama sapmadan beri, ta üzermeden gidip atmadan İslam'ı yaşadılar mutfağında. Tabiramı açtı kapını olsa böylece. Yani bir ona düştiğin Yani şunu şu anda helal tabi yine her zaman helal Ne yapalım? Şu haramıdan kaç alalım helal gidelim. Değil mi? Öncelikle ne gerekiyor? Helokma gerekiyor. Bir de şimdi ezanın kabul olduğu vakitte gelelim. Hangi vakit daha çok kabul olur? Eddua-ü la yureddi, beynin ezanini ve ikameti. Hadis ı şerif Ebu Davut, Tirmiz'de ne saydı? Hakimde. Yani kuva hadış şerif şerif. Eddua, dua. Resulullah buyuruyor. La yureddi, o dua geri şeriminin kabul olunur. Ben ezani bir kâmeti, ezan ile kamet arasındaki vakitte de dua veren kabir olduğu zaman bu Yani bir kimse ezan okundu bir camide olabilirse, yani insan okuduğu ezanı. Bir camide bir hoca, bir ezrin, bir insan ezan okuyorsa, okuyorsa kişi o da bulunursa, bir ezanı duyan kişi yerli kişiler şeyler bunlar. Demek ki ezan kamet arasında. Duaların kabul olduğu bir zamandır. Kişi an dua etti mi, tabi kısa da olsun, öz olsun, dua eder mesela. Kişi mesela bir camiye girdi, hocam desen okumda ama. Yani hoca çıkmıyor, oku desen de. Kişi ne yapar o anda? Kalbinden mesela, Allah yalvarır. Borcum var, borcu işi Yardım var, derdi işin. Sağlık sorunun var, onun işin. Erlenmek bir onun işin. Dua efendimler. Demek ki bu imkanlara da kaçırmak gerekiyor. Ezan, kahmet arası ama ezan okunan bir camide. Ezan okunacak. Yine hadisini okuyelim inşallah. Hadis Tirmizi'den. Kı ile Resulullah. Peygamberimizden soruldu. Aleyhissamadetlerine. Eyyü duayı esmeu. Dualar ne zaman daha çok kabri olunur? Bu da ayrı vakit şimdi bu. K. Aleyhisselatü Vesselam derken cevap verdi. Cevfe'l-leyl-ahri. Bakınız. Cefel leyl ahri gecenin sonunda. Yani ser vaktinden doğru. Neydi seyir vakti? İmsak vaktinde ser vakti bitiyor. Gece bitiyor muhtemelen. Yani takyân bakılır. Tabii her zaman bu değişiyor bu. Demek ki imsak ne vakti? Şer vakti'nin sonu gecenin sonudur. İmsaktan önce kişi kalkabilirse Allah dua ederse bu da nedir? Duana kabul olduğu değerli bir zamandır. Daha dübre salavatın mektubati. Bir de farz namazdan sonra namazlardan sonra da dua etmek bu da duaların kabul olduğu bir zaman. Şimdi biz zannediyoruz ki bizler namazı dua etmeyecek namaz kabul olmuş zannediyoruz. Hayır vakti muhtemem der. Değil. Namaz namazdır. Bir insanın namazını gereği gibi şal yürür kıldı mı namaz tamamdır bu şekilde. Dua nedir? Dua namazın hürmetine hürmetine o anda kabul olduğu için o için dua ediliyor burada. Demek ki elhamdülillah bu imkanı da elimizde var. Ne yapalım? Her zaman inşallah beş hareket namadan sonra da zamanın sonra dua edelim ama ama size muhtemelen eder. Amaz gelir. Geceklik değil. Amaz gelecek. Dıştın o gerek muhtemelen. Yani zaman dua etmemiz gerekiyor. Öyle tabi dille oldu mu, öyle gevşek oldu mu, eşdeğişliği oldu mu tabi olur mu? Ama muhtemelen. Yani Allah uzanında ya abi, bu edepçilik oyanı kaptırmışlar. Demek ki namazdan sonraydı duanı kabul diye bir zamandır namazdan sonra da bu işleyenimi çalışalım inşallah. Bir de hatim Kur'an hatmeli zamanlar. Hadisleri delimiden bu arşiv maddeleri eğer hatem Abdül kuranı bir kimse Kur'an-ı Kerim'i e hatmettiği zaman, hatim bittiği zaman salı aleyhi bin hatmi o kişiye hatmi bittiği anda dua ediyor. Situne ez 60 bin melek o kişanın dua ediyor kadar. Yani bu da çok ama değerli bir zaman Kur'an'ın hatminin bittiği an ondan mı? ama o anda. Kuran-ı Kerim kişi okuyor. İster tek olsun, ister cemaat olsun, nasıl olsun. Demek ki Kuran-ı Kerim'in Vennah suresi bitti. Kuran-ı Kerim hat bitti anda, o anda bakınız altmış bin melek okuyana, dinleyenlere dua ediyorlar. Yine Ad-ı Şerif Menavi'den Gülersa Mazetleri İndekülle Hakmetin Davetün, müstecabetün, bak şu müjdeye bakmışlar. Bütün pek anlamlıları, inde külle hatmetin, her hatim bitişinde, davetün, müstecabetin, o kişinin dua hakkı var, hem de nasıl dua hakkı var, müstecab dua hakkı var böyle. Yani dua kabul olacak böyle şey Demek ki bir de Kerim hatim edildiği bir zamanlar, tabi bire kişi kendi okur. Bilmeye ne yapar icabında. Topluna 5 kişi mesela. Devamlı okurlar, okurlar. kuran bitti andam bittiği andan, o andan böyle. Hatim. Biz Türkiye'de muhtemelenler bu hatim meselesinde çok böyle bir çarpı bir düşün var bizim böyle şey. Ne oluyor yapanın şu? kuran Kerim okuyor, sonra kadar hatim duasını yem, bırakıyor. Kim hoca bunu? işte filan camide hatim duası yaptıracak. Geçti, kaçırdı. Neden kaçtı? Ya. Nedir hatim duası? Aslında hatimde özel duası yok muhtemelen bakımda. Yalnız tabii Türkiye'de basılan Kur'anların sonunda bir hatim duası, bir dua var. Bu da Türkiye'de basılan Kur'anlarda. Aslında Kur'an'da yok böyle bir şey. böyle. böyle. Nedir buradaki dua? E, kalbine işte Allah tamim veren insanı veren. Neyse işte bu şekilde böylece. Yine bizim bir yanlış bir düşünceğimiz var Türkiye'de. Kur'an mutlaka birisine ruhuna bağışlanacak. Bu da yanılık Ne Nedir Kur'an okumak? ibadettir? Namaz kılmak, oruç tutmak, bir selam vermek, hasta ziyareti, yoldan bir taşı alıp kenara koymak, ibadettir bunlar. Kur'an okumak bu da ibadettir. Kur'an okunduğumu, her an filan bunun sebebi yazılıyor. Yani kişiyi Kur'an-ı Kerim hatta bitirirdi. Dua etmesi olmaz mı? Olur. Kur'an, Kur'an'dır bu şekilde böyle. Neyi burada dua edecek burada? O anda bir halk ona Allah tanınmış. O anda duası kabul olacak. Kur'an hürmetine. Dua burada. Ama mutlaka ölüye bağışlamak böyle bir şart boş yok ama Dilerse bağışlar. Her sağlığı bağışlar. Mesela bir fakire çıkarır, bir lira para verdi. İyayet eder verirken bunun sahabını annem buluna bağışladın der mesela. İste demez misafir. Yalnız tabi farzlar bağışlanmaz. Bunun dışında nafile ba hepsi bağışlanabilir bu şekilde. Yine hadis-i şerif okuyorum inşallah, Dua'da kabul ilgili. hadis ve şerifte, Ebu de Ahmet bin Hanbel'de. Selahası davatin müstecabatın. Üç dua vardır ki bu üçe Allah katında kabul olunur. Laşeke fiinde bunda kuş şey kuş yok bunda. Hadışı yapıyorum. Laşeke Peygamber buyuruyor. Bunda şey kuş yoktur. Üç dua vardır. Üç dua mutlaka kabul olunur. Üç dua. neyin bakalım bunlar? Davetülü validi ala veledihi bir babanın Oğluna, kızın yaptığı dua, evladına yaptığı dua. Babanın. Bu da şöyle bir şehrinde. Hümrüsü ve Cemil usul. Buna anne dahil, dede dahil, büyük anne dahil böyle Demek ki gerek baba, gerek anne, gerek dede, babaanneler. Bunların yaptığı dua denediği evlatlarına, anlık adına bu da kabul oluyor muhtemelen. Neden? Bunlar samimi olduğu için. Samim olacağım böylece. Mesela kimin çocuğu hasta olur da işte filan okutacağım der. Gideceğim böyle de. Bu insan anne baba okusana sen kendinize. İşte gittiğin kişi onu canını okuyabilir bir mandaya Okuyamaz ki. Bir ana yürek, bir baba yürek bu şekilde böylece. Demek ki bir babanın annenin evladına yaptığı, torunu yaptığı duvarda Allah katında kabul oluyor. Hadisler geliyor, onu da açıklayalım muhteremler. Allah-u Teala duamı kabul mi diyemeyelim muhteremler. Bak. Dua usluna uygun, ihlaslı, samimi oldu mu, o dua mutlaka kabul olunur. Uş, bak, kesin muhteremler. Olmur. Mevla mı buyuruyor? Ensece bir lökü Mevla buyuruyor. Ama olmadı. Biz öyle görüyoruz muhteremler. Allah-u Teala istediğimizden daha başka bir şey vermem bu var böylece. İşte mesela bir çocuk, ufak çocuk bir şey ister eder. Ne ister mesela? işte bir zararlı bir şey ister. Mesela bir ilaç kutusu, hap kutusu vardır böyle bir şey vardır. Buna gibi işte kesici bir arız bir şey vardır. Çocuk il onu ister. Ağlama bana ver der. İl onu istediği gün isteyeceğim der. Ben. Yarın bu zarar bu senin için anlamasa bir isteye bunu bana yapıyor annesi babası bak çocuk susmuyor ben sana onun çikolata vereyim ben sana şunu vereyim de. bak burada çocuğun ağlaması yalvarma dua anlamına geliyor ne istiyor çocuk çocuk tabi bilmediği için çocuk zararlı bir şey istiyor zararlı bir şey istiyor annesi ve babası onun duasını kabul vermek istiyorlar ama onu versen zararlı bu ve ne yapıyorlar? O yerine ona faydalı şiir yapıyorum. Yani bu ne gibi Mesela evlenmede böyle bir kıssa var ama o konuyu anma geniş mustarımlar. Birisi, biri gençin biri bir kıza çok sana aşık olm Yakalanmış böyle. Yani artık kara siyada derler ki kalp yanınca kan böyle kararır. Bütün bedenine karıl, kar, karı sarıl gelberecek. Bir gencin biri bir kıza böyle kara sevda, aşık olmuş. her dua ediyor, kızı elinmesi için. Hep dua ediyor, dua dua ediyor, ediyor. Tabi olmuyor ama. Olmuyor, olmuyor, olmuyor tabi. Tabi zamanla başkası evleniyor bu. Aradan 15 sene geçiyor. Sonradan duasını niye kalmadığını anlıyor Meğer kızın ömrü az mı yoktu efendim? O başta evlenmiş. O zavallı kızcağız. Ondan iki çocuğu olmuş. iki yavrusunu bırakmış. Metreye gitmiş kızcağız bu şekilde böyle. O zaman secdeye kapılıyor. Bak gençte Bu kısa uzun ama kısa öz yapıyorum. Bu genç bu durumu görünce secdeye kapılıyor. Allah'ım diyor. Ben cahilmiştim onu isteyecektim senden. Ama sen bana bunu hayırlısı verecekmişsin. Böyle Demek ki böyle evlenmek de olsa, ne olsa olsun, ne olsun olsun Allah'tan ne isteyelim? Hayırlısını, hayırlısını. Peygamberimizin en çok okuduğu du hangisidir? Rabbine atihan duası muhtemeler. Rabbine atina fiddynya haseneh, bak haseneh. Rabbim dünyada her şeyin bize en güzelini, hayırlısını bak. Her şeyin hayırlısını böyle. Mal mı? Onun hayırlısı. Evladın hayırlısı, eşin hayırlısı, işin hayırlısı, her şey hayırlısı demek gerekir Mela'mızda. Şimdi konuşuyor had-ı üç dua vardır. Bunlar kabul olunur. La şekke fine boyunda kuş yoktur. Birincisi ana babanın yaptığı dua evlatlarına. İkincisi ve davetül misafiri birden misafirin duası vakiteremler bir eve bir misafiri gelse misafir de o evden hoşnut olsa razı olsa iyi kendi davranılırsa o misafir de içinden gelerek onlara dua ederse bazı der mesela bana dua et böyle olmaz o muhtemelen pat olmaz bir şey böyle içten gelecek İşten gelecek şey. o misafir de ev sahibinden razı olarak hoşnut olarak böyle İstengelere dua ederse, ederse Mevla bunda geri şerim yoktu. Müsağın duası da kabul oluyor. Üçüncüsü ve davetin mazlumu, bir de mazlumun duası da kabul oluyor. Mazlum haksız olayın kişi. Kişi zulme oranmış, haksız olamış kişi. Oranmış bu kişinin yaptığı dualarını kabul ediyor. Tabii çok daha var da birkaç daha ilave edelim inşallah. bir de daveti saimi hatta yüz türe. Bir kimse oruçuyken iftarı açıncaya kadar duasında kabul oluyor oruçlu kişinin de. da iftar vakti iftar vakti sadece. En Allah'ın sevdiği halde iftar vakti oruçuyken. Bir de Yağmur yağarken yenzili motoru hatta eşkire bakılır zaten. Yenzilen motoru hatta eşküne yağmur yağarken yağmur ta artık dininceye kadar o anda duana kabul olduğu zamandır. Nedir yağmur rahmet. Evet. Hatta bazıları ne derler? Rahmet yağ derler. Ramiz rahmet rahmettir yağmur. Rızık oradan geliyor. Gökten gelir. Gökten rızık geliyebilecek. Demek ki ne zaman yağmur güzel yağarsa aşırı değil böyle şey. Ne zaman yağmur böyle güzelce şey o zaman dualar kabul oluyor böyle. Hatta bir kimse Mekke mükerimde bulunsa bulunsa eğer o anda bir de orada Mekke mükerimde yağmur yağdığı anı yakalarsa o anda hemen tavafa girilmeli muhtemelen. Yağmur erken tavaf etme hesabı çok büyük oğlan duada kabul oluyor Gamratlar. Yani hiçbir olay, hiçbir olay öyle başma diye böyle. Bir de cuma günü içerisinde bir icabet saati var. Cuma içerisinde. Bu gerçekten gizli vaktan bilmiyor bunu derece. Hadisi hakkında çok var. Yani, cuma günü içerisinde bir de icabet saati, ne icabet Duaların kabul olduğu saat vardır. Yani bunun saat bir an, zaman demek anlamına gelir böyle. Bu ne zaman olduğu kesin bilmiyor. Yalnız bir Hadisleri buldum, Müslüman da Hadisleri buldum. Onda Peygamber şöyle bir alis vardır Hiye Hija uya Cuma günü ma benen yerse imam ile en tukdas salatü. İmamın Cuma mümin çıktıktan sonra çık oturun bu oraya Cuma'da kılını bitinceye kadar farz ama orada icabet saatin en özü oradan. Demek ki Cuma günü imam efendiler çıktı minbere çıktı müminbere çıktım da oradan bu başlıyor bu nam Cuma anfası bitinceye kadar onda Bu nedir? İcabet saatinin Peygamberimizin buyurduğu bu hadis-i şerife göre icabet saatinin en değerli anı muhteremdir. Anıdır Ne yapmak gerekiyor anında? Tabi bu anda dinle olmaz, imam hükmedeyken kalben. Kalben muhteremler. Tabi herkesin derdi vardır. Herkesin vardır Dersiz insan yoktur. Bir Allah mevlamızı. Herkesin bir derdi vardır. Herkes kendi derdini bilir. O anda kalben dua etme gerekiyor. İcabet saatidir. Biliyorsunuz Sultan Alparslan vardır. Maliket Savaşlığı'nın zaferini kazanan Allah'ın razı olsun muhtemelen der ki Anadolu'yu, Balkanlar, İslam açan zaferi. Bu Alparslan Sultan Hazretleri de bu Ad-i Şerif'i bildiği için bu Asya İslam'dan şöyle yapıyor. Maliket Savaşlığı'na tam Cuma hakkında başladı. Bütün bir haber gönderiyor. Kutbedeyken diyor, kutbedeyken diyor, hocalar duvar diyor, cemaat duvar diyor, ordunun zaferi için merak ettiler. Kendi tabi Rom Romallarla, Bizanslarla savaşıyor, harp meydanı kendisi de. Tam cumhuriyet okutan sonra atlına aşağı iniyor, secdeye kapanıyor, secde Allah duvar edilir, secde Allah, O da nedir? Duvarın kabul olduğu en güzel bir yerde secde halinde, Özel bir secde yapılır. Secdeyi kapınıp da o da secdeye kapandı, Rabim bana zafer ver. Rabim sen uzun yemiş çalışıyorum etti. İranlı motorerler zaferi kazandı orada benici. Bir de bunun yanında motorerler ömrüye giden kişi, hacca giden kişi de Kabe'yi ilk gördüğü anda bu an kabul zamanı efendice. Işte. Bir gördüğü anda efendim. Kişi ihramlı tabii. Beytullah'a giriyor. Etrafı duvar çevridir. Dışan görülmez böyle. Kapıdan içeri girdiği anda ortada merkezli Beytullah Kabe görünüyor ki böyle. O anda hemen durma gerekiyor orada. Kabe gördü anda Kabe'ye bakarak amber, bakarak orada el aç kalıyor böyle dua ediyor. Ne derdiniz varsa. Hastalığın var, şekerin var, tansiyon var, eşinden, işinden, ahlakından, komşundan ne varsa alta istiflenir. Neden? Allah hep şeynetme Getirebilir yani. Bir de hastaların duası muhtemelen bakacağız. Hassan, hangi hastanın duası? Haline razı olan sabırlı hastamda duası da kabul oluyor. Hasta haline razı. Rabbim beni görüyor, biliyor. O bana bunlay görmüş ve halinden razı, sabrediyor hasta o hastalığa dua Allah katında kabul oluyor muhtemelenler. Bir de bunun dışında tabi, başta kalir olmak üzere, mübarek geceler, ki Peygamberlerin mübarek doğum gelisi geliyor yakında inşallah, birikten yakın sonra inşallah falan. Arafat Müzelife hep bu duaların kabul olduğu yerler, mahalle bunda. Bir de bir Müslümanın diğeri Müslüman kardeşine onun haberi olmadan... ...dua etmesi. Hadışları... ...Sahim Müslim'de. Hadışları bu aleyhissam hadretleri. Men de'a... le bi ...bi-zahril-gaybi. İyi kimse bir Müslüman din kardeşine. Tabi akrabası olsun... ...komşusu olsun, arkadaşı olsun... ...kim osu olsun. Öyle tanımadığı olsun. Mesela Filistin'deki Müslüman kardeşine. Örnek mesela... Onu haber yok tabi. Kişi dua ederse. Tabi canlandı dua ederse. Bakın ne olur muhtemelenler. Kişi dua ediyor. Ya Rabbi ne olur mesela. Biliyor ki bir arkadaşı, Müslüman bir kişi. Hasta, ızdırapta, işi bozuk. Derdi var mesela. Bir var. Biliyor bunları. Bir gönlüne geldi. İşi böyle coştu. Allah'ım senetten sonra. Dua ediyor. Ya Rabbim ona sen şifa ver. Şunu şu dua ediyor birisine. Ne oluyor? Kalele melekü müvekkelü bihi. Her insanında görevli melekler var şimdi. Diyor ki görevli melek bu kişiye şimdi amin. Bu dua diyor ya. Melek nasıl, amin diyor. Veleke bir mislin. Aynen bunun bir mislini Allah sağda versin diyor muhtemelen. Yani kul kime dua ediyorsa dua ediyorsa Allah bundan çok razı oluyor muhtemelen yani Allah'ın kulu muhtemelen Allah'ın razı oluyor. O anda kişendeki görülen melek bunun karşısında bunun duasına amin diyor. Duasına amin diyor. E buna dua ediyor melek Allah'a tahta sana da yaptığın duanın bir katmışsını sana versin. Ne istiyorsun? dua derken şöyle etmek gerekiyor bu dönemde, hadis-i şerif Tirmizli rüdullah Üd'üllâhe Allah'a dua ediniz Peygamber Hücahsı'nı buyuruyor, Allah dua ediniz Ventü ne, bir izabeti Allah duamı kabul eder diye böyle yani kendinizi Mevla'ya vererek Allah'a görü gibi olarak huzura geçerek bu inançla dua ediniz. Peygambera. Yani dua ederken demek ki böyle yalvarırken Allah doğru kabul eder diye böyle bu inançla ediniz. Ve alemu demek şunu biliniz ki en Allah Teala layık bu duamın kalbihi gafilun Bir kimsenin kalbinden gaflet ise Allah duayı kabul etmez. Bunda bilin gri farkı var. Yani kalp o anda hazır olacak... ...hızıl olacak böyle işte, ...duada böyle işte. ...yani candan böyle isteyerek... ...yalvararak... ...kul neali gidecek orada böyle... ...bir de biliyorsunuz... ...beddua diye bir şey var... ...beddua... ...beddua... ...nedir bu muhteremler... ...bed... farş kelime... ...kötü anlamına geliyor ...çirkin kötü anlamına geliyor ...bed... ...farsha da yakışı iyi anlamına geliyor... Bed kötü anlamına geliyor. Beddua yani kötü dua anlamına geliyor. Buyuruyor Annesi Peygamber Hazreti Müslim'de La <gülüyor> Allah ala en füsüküm. Kendinize beddua etmeyin. Kendinize beddua etmeyiniz. Kendinize. İşte kar olayım işte, gözün kral olsun. Şöyle olan böyle olayım işte. Devam edelim muhtemelen. Peygamber'i yasaklıyorum. Kendi kendinize kötü etmeyiniz. Vela <gülüyor> Allah evladiküm. İletarınıza da beddua etmeyiniz. Etmeyiniz böylece. Vela tedvu Allah evladiküm. Balınıza da beddua etmeyin balınıza da. arabana evli eşyanı beddua etmeyiniz. Neden şimdi? La teva fiku minallah saaten Yussel fiha fe secibe lekum. Olabilir ki peygamın görüyor Duanları kabul olduğu bir ana gelir. Allah'ın duayı kabul eder. Eder. Sonra ne olur? Tabi kişi bir şey mi Özellikle hanımlarımız muhteremler. Çocuğuna kızı zamanlar hemen beddu ederler. Hepsi tabi değil tabi. Bir kısmı yaparlar. Ne derdi mesela? Işte, Kızım buraya gel. Oğlum şunu yap. Vay, işte hele Allah belanı versin, işte gözün kör olsun, şu olsun, bu olsun. Beddua işte böyle. Beddua bu. Sonra beddua mutlaka diğer duadan daha ihlaslı oluyor. Çünkü anda kadın, tabii erkek olabilir mesela. Kişi kızmıştır böyle. Kızmıştır, artık maalesef kızmış, can sıkılmıştır. İşte şunu yap, yapmıyor, bunu yapmıyor. Allah belanı versin, Allah kahretsin seni. İşte gözün kırılsın, ayağın kırılsın. Samim mi dur bana ben. Eğer icabet saatine rast gelir de o dua kabul oldu mu hemen onu da Üç gün sonra oldu, beş gün sonra bir senesi olmaktır. Ama mutlaka olur mu? Bakar ki kadın eyvah çocuğun gözüm peşe kayıp, çocuğun gözü kırıldı. Ayağı kırıldı, şöyle böyle oldu. Bunun için Dikkat gerekir gerekiyor muhtememler. Demek ki beddu etmeme gerekiyor. İnsan kendisine de. Malına da. Malına da. Mesela arabası kız araba çalışmıyor yolda. Ay Allah belanı versin. Ama muhtemelen böyle. Peygamber yasaklıyor. Bela yasak yasaklıyor. Etmeyin diyor. Bir de bir insan birinden zulüm görmüş. yani bir insana biri haksız etmiş, zulüm görmüş kişi mazlum bu kişi beduvesi ne olur o zalime hadisleri tirmisi de bak muhteremler uyarısı madretleri men dea ala men zalemmehu bir kimse kendine zulmedene beddua ederse, bedduva ederse o kişi yardım etmiş oluyor neden müteahhımlar? Ona beddu ve şey ne oluyor. O kişinin, bu kişinin hakkına girmiş oldu sevmat Yani beddu etmek hakkı yok kimse müteahhımdır. Ama beni böyle yaptı, tam yapmışsa Allah Teala bunu görüyor biliyor mu biliyor muhtemelen. Kul hakkı haktır, akşam alacak böyle. Hele bazen şöyle oluyor bir de, mesela insan saksı oramış. Örnek olarak yani öyle aklıma geldi şu an pek iyiydi belki de ama bir gelin kaynana. Aklıma öyle geldi şu an böyle? Kimse gücemesin inşallah. Şimdi mesela bir gelin. Bir kaynana gelin der. Bir oğlundan. Olabilir ya. Haksız görmüş olabilir. Tabi kendi görüşüne göre mi o da böyle? Belki öyle değil mesela. O kişi kendi görüşüne göre işte haksız görmüş. Bu kişi ne yapar? Hep bunu konuşur ama. İşte karanam bana böyle yaptı, görüleceğim bana böyle yaptı, işte şu filan bana böyle yaptı, böyle yaptı, böyle, böyle. Nedir bu? Bu da oluyor. Gıybet. Gıybet olsun. Gıybet olsun. Şimdi ne oluyor? Doğru, haklı olsun kişi böyle. Kişi haklı. zulmü oramış. Haksı oramış. Ama bu ne yapıyor şimdi? Onun aleyhine gıybetini yapıyor ya. Yapıyor. Gıybet daha iyi bir günahı faksiyonlar. Ne olacak şimdi böylece? Bunun yaptığı gıybetlerin toplanacağı günah toplanacak. Bunu haksız olmayacak. Bu da bu ne olacak haksız olduğu halde maşruda da boşlu olacak bu. Bu işin demek ki bir insan haksı da orasa ne gerekiyor böyle arkadaşan ve dua gibi gene yapmama gerekiyor muhteremler. Yalnız tabii İslam düşmanlarına peygamber ve dua etim muhteremler onlara izin var. Bir de inşallah aziz cemaatimiz Yunus Aleyhisselam duasını inşallah bu konuyu bitirelim inşallah bugün. Yunus Aleyhisselam'ın yaptığı dua Kur'an-ı Kerim ile Ayet-i Kerime ile sabit bir dua derler. Hadis-i şerif kürümüzü değerli ne sayide hakimle bir küçük bir var hadis-i şerif yani. Be. Çok sayı hadis-i şerif. Okuyalım Hadi şerif. Davetiz daveti. Nun burada balık anlamına geliyor. Balık sahibi olan kişinin Yunus Arslanim yani duası. İz de abihâ O Yunus arası Hazretleri balığın karında şu doyu okudu. Tabi bunu şuna biliyorsunuz bunu da bu bir Yunus Hazretleri. Nusret Semazettiri balığın karında iken işte okudu. Ne okudu? <gülüyor> La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min okudu. Evet. Şimdi gelelim peygamberimizin devamına. Dua bu kadar. Lemmetü biha her <gülüyor> Bir müslüman kişi bu duayı okursa, okursa. Fi şeyin katı. Ne olsa olsun dedi ne olsa olsun bende okursan ille secabe Allah'ın Allah duası mutlaka kabul buyur buyuruyor bu bir peribrası oldu bende hatta Kuran geçiyor Melam buyuruyor ve nada fil zulümati Hazreti Hazreti Aleyhisselam ve nada nida etti yalvardı fil zulümati zulümat zulmetin çoğulu Amaç yani üç olmuş oluyor aracıda çoğu biri gece arısıydı. gecenin karanlık zulmeti ikincisi hava fırtınalıydı üçüncüsü de balon karında kan kan bunu okudu Tekrar okuyayım inşallah la ilahe illa ente subihaneke inni kuntu mine zalimin ne anlıyor? Fatiha't mealle lehü ve le cinnami le gam bi. Ayet ekermem anlıyor. Fatiha't mealle lehü onu kabul ettik ve le cinnami le gam bi onu o gamdan kurtardık böyle. Ve ke -zalike. Bunun gibi onu kurtaran gibi mümin'in müne kurtarırız mealen Allah'ın kurtarır böyle. Yani bir insan darda, sıkıntıda, bunalımda hangi olursa olsun? Yani bu duvar genel anlamda bir duvar mı bunlar? Bir insan dar da, sığın da, buralı her olsa olsun, böyle kişi bunu okuduğu zamanlar yani kesinlikle ayeti kerime hadis şerifin geriye bakınız, onu onramını on Kurtarır işe. Peki bu duvarın anlamı ne acaba? Yunus Ana zaman dediğine biliyorsunuz. Musul'da peygamberlikten sonra da o zamanlar eski adı Ninova yani Musul'un yakınlarında Ninova den yerde orada Komi mana gelmeyince Allah'tan kim kendisi izin gelmeden kendisine peygamberler boğazlarından böyle desteği kesilsin yerin demezler peygamberler sabır sabah şart onlarda böyle tek bir tek peygamberin salih hazretleri Allah'ta izin gelmeden kavmine kızdı. İmran bunda gelmezler diye. Hatta meylem bilmiyorum bu diye ben gazaklı yani, olarak ben çıktı. Oradan karşıya gitti. Deniz kıyısına geldi. Baktı bir gemi. Hem yük hem insan olan büyük gemi. Yerkenin tarafından gemiler. Beni alır mısınız gemiye de? Baktı gel bakalım. Allah yapın Allah kendisinden de. Gece yarısı olduğu bir yağmur başladı ama denizde aşırı yağmur, fırtına. Deniz başladı şarkılamaya. Gemi boyuna batmak üzere gemi sağa sola. Yerkenler parçalandı. Şimşire şarkı yıldırından düşüyor. Artık gemi battı, batacak. O zamanki gemicilerin inancına göre, onlara göre eğer gemide kaçak bir köle varsa böyle olurmuş onlara göre. Atlarımı Gemi kurtulmuş onun inacına göre. Nerede ki gemi sahipleri, elemanları? içimizde birileri kaçak köle var. Bunu bulalım çıkaralım atalım denize bir kutlam dediler böyle. Kim bu acaba? Her birine baktılar bizde göremediler. Bunun üzerine kura şeyime karar verdiler. Fesah hem, hem elan buyuruyor kura çektiler. kura hadi bunu sonuçta geldi köle diye falan. Baklar şeklini hayaline baklar. Köleğe da benzemiyor. Yani de Bunu saymayalım. İkinciye tekrar kura çekelim. Yine Yunus Arşem'e geldi. Bunu üç yedim dediler. Yine ona gelince Yunus Arşem orada o zaman kendi dedi ki arkadaşlar dedi. Kaça köle benim dedi. Allah emri olma Allah'tan kaçan köle benim ver dedi. Kendinizi atladı muhtemelen. Atladı. Hemen gemini kıyırsan da bir Yunus balığı bir adı Yunus balığı. Yunus balığı biliyorsunuz muhtemelenler sütü olan balıktır ben diyeyim. Yunus balığı doğurur yavrusunu ve memeli hayvandır sütüleri kendisine. Çok azıman bir Yunus balığı varmış orada. Hemen bunu yuttu. Daha bunu göndermiş oraya. Yani bir nevi deniz adı bir cezaevi oldu muhtemelen. Yuttu onu. Yunus balığının bir özelliği de su altına fazla kalamam. Balinalara gibi. Aynı tür zaten geliyorlar. Bunlar ara çıkıp bir hava, akciğer soluk yaparlar bunlar. Tekrar bunlar. Yunus bir arda bir tarafa soluk alıyor. Yunus Salam Hazretleri balığın karnına girdi. Geniş kalı. Girdi içerisine girdi. Tabi gecenin karanlığı balığın içerisinde dar mekanda kendisi. Şimdi tabi suçlu. Yani ona razı. Ölüme razı. Ama Allah'ım acaba bana gazap etti mi? Allah'tan korkuyor şimdi. İşte orada bu duaya başladı. Şimdi bunda, bu duada üç özellik, yani üç ayrı bir anlam bölüm var şimdi burada. Biri tevhid, biri tesbih, biri istiğfar. La ilahe illa ente tevhid. Ente sen anlamına geliyor, muhatap zamire. Ya Rabbi, senden başka ilah yok. Ulviye sahibi sensin ya Rabbi. Yani, yani mültemalik ki sensin. Sübhaneke seni tespit tenzih ederim ya Rabbi. Yani sanalik olmayan sıfattan seni tenzih ederim ya Rabbi. Yani her şeyi görürsün. Her şeyi biliyorsun. Her şeye gücün yeter. Allah külüşen kadirsin. Ama sen böyleyken inni ben kunt oldum minnat-ı ben nefsini duymadan zalim oldum. Buna devam etti. Ve onu bu duasıyla balan karanından çıkardı. ayet Mevlan Mevlam buyuruyor, eğer Rusya Aleyhisselam bunu okumasaydı, orada ölecekti, onun mezarı, orası olacaktı. Nelebi Tekfi'yi batmıyı, Mevlam buyuruyor, onun karanında kalacaktı, ta kıyamete kadar kalacaktı, yani ölüp orada kalacaktı kendisi. Bunun için bu duayı inşallah muhtemelenler, yani okuyalım bunu inşallah, belki okuyalım inşallah. Üç özelliği var. bir tevhid. La ilahe illa ente. Biraz da bu ente var ya ente. Yani buna bir fütüle gerekiyor. Böyle. Şimdi illallah'ta isim var böyle. La ilahe illallah. Allah'tan başka isim başka ilahe yok. Allah'tan başka. Burada ise isim yerine Zamiri geliyor muhatap zamiri ente. Sen. Ne demek bu? Yani bir huzur burada. Tabi Tabii peygamberdeki huzur bu böyle şey. Öyle huzur ki onda böyle Allah tam tabii görür gibi biliyor. Ya Rabb'i senden başka ilah yok. Ulühas sahibi sensin ya Rabbi. sensin ya Rabbi böyle. Sübhaneke. Sen tezcenlerim ya Rabbi. Yani haşa aciz değilsin ya Rabbi. Her şeyi görebilir sensin ya Rabbi. Sen böyleyken indi kıntimin zalimin ben günah işedim, hata ettim, nefsime zulmettim Anlamaya geliyor. Bunu en aşağı 7 sefer okumak gerekiyor. Yalnız tabi bela yalvararak yani böyle huzura kalbiyle kalbiyle okumak gerekiyor. Biraz da günümüzde bir de bunu okurken inşallah adı cemaatimiz bizim dışımızda da yani kişiliğimizin okuyan kişinin kendisinin dışında da diğer Müslüman da düşünelim bu konuda. Onlar da ortak bunu okurken vereceğim. Yeritim yapmayı yapalım. Ya Rabbi dünya ne kadar Müslümanlar varsa şu anda mi? Ne kadar baskı olanlar var, zulümde olanlar var. İsraili Amerika elinde esiyor olan Müslüman kardeşlerimiz var mutlaram der. altında ezilenler var. Ne çiğnenen Müslümanlar var. Ne aşağılanan Müslümanlar var Bunu okuyken böyle, onları da ortak elemanlara da inşallah vereceğim. O zaman ne oluyor değil mi? Melek de dua diye, melek bir misin diyor dedi. Hediye böylece. Allah onu inşallah, dünya tarifat ya.